Ölmeliysem bir mesel olsun bu ölüm. Eğer ölmeliysem ben sen yaşamalısın benim hikayemi anlatmak için. Eşyamı satıp savıp bir parça kumaş satın almak için biraz da ip beyaz olsun uzun da bir kuyruğu ki Gazze'de bir yerlerde bir çocuk cennetin gözünün içine dalıp gitmiş babasını beklerken Hani kimseye, kendi tenine ve bedenine bile elveda bile demeden gitmiş babasını beklerken uçurtmayı görüversin birden o çocuk. Yukarılarda bir yerde benim uçurtmamı hani o senin yaptığın. İşte onu. Ve bir an için sansın ki bir melek var orada. Sevgiyi yeryüzüne geri getiren. Eğer ölmeliysem ben Bırak, umut getirsin bu ölüm. Bırak, bir mesel olsun. Filistinli öncü şair, akademisyen, yazar ve aktivist Rifat el-Arir'in kardeşleri ve onların çocuklarıyla birlikte İsrail ordusu bombaları altında katledilmeden hemen önce kaleme aldığı Ölmeliysem Bir Mesel Olsun Bu Ölüm başlıklı şiiri. Açık radyo.